Radyo tiyatrosu. Kitaplıktaki zarf Yazan Jale Güven Yöneten Işık Yenersu, Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Güngör Ayşe Günşiray Murat Hazım körmükçü Lale Ayten Uncuoğlu Hacer Serpil Tamur Kemal Ahmet Evintan Vedat Erol Keskin Profesör Ertuğrul İlgin, Emine Şerif Sezer, Doktor Oktay Koruyan, Savcı Kemal Bekir, Hala Nisa Yıldırım, Başkan Fevzi Gür. Aliye bir şey söylesene, yemeğe kal diyorum, istemiyor. Rahatsız etmeyeyim, Aa, biliyor. Rahatsızlık olur mu yavrum, o nasıl söz? E, gün günün bir işi vardır belki. <gülüyor> ne işi olacak kızım? Yemekten kalkar, odasına kapanır, okur da okur. <gülüyor> Sayende gözleri dinlensin. Ben böreği hazırlayayım hemen, hadi siz oturun bakayım. <gülüyor> Teşekkürler. Kütüphane faresi olmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Söylesene bakalım. Belki de hiç. <gülüyor> Murat'la geziyor musun? Ara sıra. O daha çok arkadaşlarıyla gezer. Murat teyzenin oğlu değil mi? Öyle sayılır. Annemin kardeşi gibidir annesi. Teyzen nerede peki? Eskişehir'de. Murat abim lise yurdu bitirdi. Eniştem ölünce teyzem çalışıp Murat abimin okul giderlerini karşılıyor şimdi. Murat hem yakışıklı hem de çok iyi bir çocuk. Hı? Evet. Bir melek durum. <gülüyor> Madem beyimiz melek, evlensin onunla. <gülüyor> Melekler evlenmez ki. Şakayı bırak. O benim için bir abi. Ama gerçek kuzenin değil ki. Anlaşıldı. Bugün senin şamata günün. <gülüyor> Gel bahçeye çıkalım da senin geleceğini konuşalım biraz. Tamam. Hmm. Burası gerçekten çok güzel. Gel şuraya oturalım. Ne diyordum? Sen neler düşünüyorsun geleceğin için? Önce seni bir baş göz edelim de sıra bana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Canım... Sen zengin bir eş düşünüyorsun değil mi? Ee, pek öyle sayılmaz. <gülüyor> pek öyle sayılmaz demek. <gülüyor> biraz öyle sayılır demek. <gülüyor> Evlilik birçok yükümlülük zinciri. Aşk, sevgi, saygı, anlayış ister. Eş olarak seçeceğim insanın... ...ne istediğini bilen... ...bilgili, görgülü, saygı, değer olmasını isterim. Şekerim böylesiyle ninem de evlenir. Bak bulursan bir tane de benim için sipariş ver. Olmaz mı? Gönüyorum. <gülüyor> Sen Murat'ı beğenmiyor musun? Aa hep aynı yere geliyoruz Biraz önce de söyledim o benim için sadece bir abi Tek bir gün başka göze bakmadım ona Zaten Murat da evliliği düşünmüyordur Fakülte beşinci sınıfta Doktor olmasına zaman var Doğru Gelecek günler neler gösterecek kim bilir Başhekime telefon edilmişti, girebilir miyiz? Hocam, fakülteden beklediğiniz öğrenciler geldi. İçeri al, bekletme. Girebilirsiniz, sizleri bekliyor. Teşekkür ederiz. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Derste tartıştığımız konuyu pratikte gözlemlemeniz için... ...şimdi size uzman bir arkadaş vereceğim. Birlikte koğuşları dolaşıp... ...istediğiniz araştırmaları yapabilirsiniz. Uzmanımız size yardımcı olacak. Sağ olun canım. Misafirlerimize hoş geldiniz desene. Oo. Hadi, hepsi sana gücenecek. Oo, maşallah, iyi misiniz? <gülüyor> Size bir koltuk bulayım, aşağı kurtarmaz. Hepsi sizin mi bu çocukların doktor hanım? <gülüyor> evet, hepsi çocuklarımız bunlar, tıp öğrencisi. <gülüyor> gülün, gülün amca. Perkuşun eti yenmez ama, haramdır. Ben deliyim. Neliyim ben? Neliyim? <gülüyor> Sizleri şimdi de paranoya olan hastaların bölümüne götüreceğim. Onlarla konuşunuz, inceleyiniz, ...normal görünümde olanlar hakkında tartışalım. Murat abi... ...yandaki masada oturan bey sana çok dikkatli bakıyor. Tanıyor musun? Beyefendi... Beni tanıdınız mı? Vedat Mete. Bir süre önce hastanede hani mektubumu postaya atmanızı rica etmiştim. Aa, evet evet evet hatırladım. Ben Murat. Güngör teyzemin kızı. Memnun oldum hanımefendi. Murat Bey size teşekkür edebilme olanağı bulduğum için çok mutluyum. Rica ederim. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Rahatsız etmesem sizi. Buyurun lütfen. Ne arzu edersiniz? Buranın pastalarını biz çok seviyoruz. Muzlusunu tavsiye ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, biraz önce bir şeyler yedim ama... ...tavsiyenize uyacağım. Garson. Aynı pastadan bir tane daha lütfen. O mektubu postaya atmakla... ...bana ne büyük bir iyilik yapmış olduğunuzu... ...bilemezsiniz Murat Bey. Benim iki halazadem var. Akraba olacak bu hainler... ...babamdan kalan servetimin üzerine oturabilmek için... ...bir olay yaratıp beni hastaneye yatırdılar biliyor musunuz? Ailenin tek çocuğuyum ben. Akılları sıra ben hasta olursam... ...dediğim gibi mallarımın idaresini ele alacaklar. <gülüyor> Yardımınız olmasaydı... ...avukatımı haberdar edemezdim Murat Bey. Rica ederim. Ha, pastanız da geldi işte. Ben sadece mektubu postaya attım. Abi. Kalkmamız gerek. Saat yediye geliyor. Annem merak eder. Evet geç oldu. Vedat Bey pastasını bitirsin de izin isteriz. Hayır hayır ben de kalkacaktım. Hemen birlikte çıkalım. E arabam da yakında bir yerde. Müsaade ederseniz sizi evinize kadar bırakmak isterdim. Size zahmet vermeyelim. Evimiz biraz sapa. Nerede oturuyorsunuz? Levent. Dördüncü Levent. Aa, tam yolumun üzerinde. Ben de emirgana e gideceğim zaten. Peki. Teşekkür edersin. Rica etsem... ...bu pazar ailece bizim çiftliğe gelir misiniz? Hı? Beni çok mutlu ederdiniz. Çiftlik nerede? Çorlu'da. Deniz kıyısında sakin bir yerdir. Orası ufak bir motorumuz var. Balık da tutabiliriz. <gülüyor> Lütfen düşünün. Çok teşekkür ederiz ama... ...sizi rahatsız etmek istemeyiz. Hayır, hayır. Beni çok mutlu edeceksiniz. Abi, pazar günü işin var mı? Hayır, yok ama... Eniştemle teyzeme de sormamız gerekiyor, değil mi? Pek tabii efendim, pek tabii. Ee, bu sokaktı diyeyim. Ha evet, şu ilerideki ev önünde sokak lambası olan. Tamam, gördüm. Vedat Bey, buyurun sizi bizimkilerle tanıştıralım. Nazik davetinize ne diyecekler bakalım. İşte gün göranim. Burası da kütüphanem. Ne kadar çok kitabınız var? Çiftlikte bu kadar zengin bir kitaplık olacağını düşünemezdim. <gülüyor> buraya şehrin gürültüsünden kaçıp okuyabilmek için gelirim çoğu kez. Bu yüzden kitapların çoğunu buraya taşıdım. Klasikleri okumaya bayılıyorum. Yabancı diye de eserler görüyorum. Ay yabancı basım yayınını izlemeye de çalışırım tabi. Ne güzel. E, kitaplara ilginizden okumayı sevdiğiniz anlaşılıyor. Evet çok severim. Bir arkadaşım kitaplık faresi adını taktı. <gülüyor> e, peki okumak istediğiniz bir eser varsa lütfen al. Çok teşekkür ederim. Şu sıra derslerden fazla zaman kalmıyor. İsterseniz hep beraber sahile inelim. Motorla dolaşırız biraz. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Vedat bey, hastaneden nasıl çıkabildiniz? Ah, Avukatın mektubu alır almaz beni özel bir kliniğe nakletmeyi başardı sonunda. Halan ve hazadelerim, her şeyin eskisi gibi kalması için çok uğraştılar ama başaramadılar tabi. Yakamı sağlam raporuyla kurtarabildim. Hastanede kalsaydım, gerçekten çıldırabilirdim. Neyse geçmiş olsun. Halanız nerede oturuyor? Taksim'de. Eski dairesinde. Siz daha çok çiftlikte mi kalıyorsunuz? Pek değil. Başka da oturuyorum. Yaz aylarında da daha çok Kanlıca'daki yalda kalırım ben. E istediğiniz an dönebiliriz çocuklar. Evet dönelim. Bizimkileri EPC yalnız bıraktık. <Gülüyor> Kahya'nın hazırlattığı yemekleri beğenirsiniz umarım. Hanımefendi siz şuraya ah, lütfen. Teşekkür ederim efendim. Beyefendi de buraya tabii. Evet Güngör Hanım siz de şuraya lütfen. Sağ olun, ee, siz de Murat Bey ben. buraya. Sağ <gülüyor> e, gazeteler gelmiştir ben onları alayım da hem mutfağa da bir bakayım bana biraz müsaade. Vedat Bey çok zengin anlaşılan. Evet. Çiftlik muhteşem. Ya, uçaklar, kahyalar. Evet. Evet. Ne kibar adam, değil mi? Motora binmemiz için ne kadar ısrar etti. İkramı da çok seviyor. Nasıl tumarhaneye tıkmışlar, anlaşılır gibi değil. <gülüyor> Doğru. Ben de şaştım buna. E dünya hali bu hanım. İnsanları delirtirler de akıllandırırlar. Doğru bey haklısın. Ben pek emin değilim sağlıklı olduğuna. Devamlı tedirgin Sofraya buyurun dedi... ...sonra gazete almaya gitti. İnşallah yanılıyorumdur. Çiftlik güzel mi? Anlatılır gibi değil. Köş büyük. İçi çok iyi döşenmiş. Zengin bir kütüphane. Vay Çevre yemyeşil. Var. Evin önü çiçekler içinde. Kumsal nefis. Peki Vedat Bey nasıl? Hoş. Kibar. Heyecan verici. Hepimizi ayrı ayrı ilgilendi. Bu ne coşku şekerim? Yoksa aşk mı oldun? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Hadi eve geç kalacağım. Otobüsü kaçırmayayım. <gülüyor> Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Pek sır vermek niyetinde değilsin anlaşılan. Güle güle canım. İyi günler. Güngör Hanım nereye gidiyorsunuz böyle? Ah, iyi günler. Eve efendim. E, bırakabilir miyim? Otobüste gidebilirim, sizi rahatsız etmeyeyim. Rahatsızlık olur mu hiç? Lütfen, lütfen bana arkadaşlık edin. E nasılsınız bakalım, anneniz, babanız? Murat Bey nasıl? Teşekkürler, hepimiz iyiyiz. Biliyor musunuz, iki haftadır telefonunuzu bekledim hep. Telefon numaranızı bilmiyorum ki. Ya. Murat Bey'i e vermiştim. Ya. Sesinizi duyamayınca... ...görüşmek istemediğinizi düşündüm. Çiftlikte... ...sıkıldınız mı o gün? Aksine. Çok güzel vakit geçirdik. Çok naziksiniz. E, herhalde siz hareketli yerlerden... ...hoşlanırsınız ki Hanım. Hayır. Ben sakin yerleri severim. Güzel. Bakın. Öyleyse... Pazar günleri Murat Bey'le çiftliğe beklerim size. Aa, abimin dersleri çok sıkışık. Gelebileceğimizi sanmıyorum. İkimizin de sınavları yaklaşıyor. Çalışmamız lazım. Yani sizinle karşılaşmamız tesadüflere mi kalacak artık? Çiftlik şart değil. İstanbul'un çok güzel yerleri var. Bir iki saat birlikte olabiliriz değil mi? <gülüyor> Affedersiniz. Birden coştum. Doğru. Sınavlarınız vardır. <gülüyor> Rica ederim. Ne dersiniz? Büyük türeye kadar uzanalım mı? Bir saate kalmaz döneriz. Siz bilirsiniz. Kızım. Hoş bulduk anneciğim Gel seni bir öpeyim Oo, Bu ne coşku kızım Hava ne kadar güzel değil mi anneciğim Evet çok güzel Aa, Bugün Lalelerde toplantı vardı Gitsen mi acaba? Aa, tabii git senin için biraz değişiklik olur Lale Murat da gelsin demişti ben söylemeyi unuttum Eğer erken gelirse Lale'nin davetini söyle anneciğim Merak etme merak etme söylerim Hadi bakayım hadi sana iyi eğlenceler Hoşça kal Hanım, şey biraz kendimi iyi hissetmiyorum ben. Sol kolumda inatçı bir ağrı var. Şu aşağıdaki doktora bir haber versek mi ne dersin lütfen ha? Şey aşağıdaki doktor evde yok. Demin çıkarken gördüm. Başka doktor çağırsam mı acaba? Öyle mi şey yok canım gerekmez. Telaş etme. Belki odama çekilir dinlenirsem geçer. İnşallah inşallah. Hoş geldiniz Biz çocuklar. geldik Babam gelmedi mi daha Yorgunmuş erken yattı Aman yavaş konuşalım da uyanmasın Nesi var anneciğim yoksa hasta mı Yok kızım Yarın Yeşilköy'e gitmesi gerekiyormuş Erken kalkacak Üzerini değiştir de sofraya yardım et hadi yavrum Hemen anneciğim Yavrum, Efendim? enişten kendini iyi hissetmedi. Sıkıntısı varmış, kolum ağrıyor dedi. Aşağıdaki doktoru da bulamadım. Cık. Ters bir durum olduğunu anlamıştım. Sesimi çıkarmadım. Sen merak etme teyze. Yarın hastaneye götürür, elektro çektiririz. Hocam var, gereken her şeyi yaparlar. Odasına gidip uyandırmadan bir bakayım. He? Aman yavrum, Güngör duymasın mi Önemli bir şey değildir inşallah. Sen merak etme, gereken her şeyi yarın yaparız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok merak <gülüyor> ettim, ne oldu söylesenize. Yok, üzülme hanım, üzülme. Önemli bir şey mi yokmuş? Beni Murat'ın eline teslim etti doktor. <gülüyor> ya? <gülüyor> evet, şey diyet, perhis, hepsi bu işte. <gülüyor> üzülme teyzeciğim. Eniştem hafif bir spazm geçirmiş. Dikkat ederse bir şey kalmaz Ay çok şükür çok şükür Meraktan gece pek uyuyamadım da evet. Tezyeciğim gerçekten üzülecek bir durum yok Sen rahat ol Peki yavrum peki Murat bey sizi çok beğeniyor abi kız kardeşine ne kadar beğenirse Özel bir arkadaşınız var mı Hayır oh içimi rahatlattınız Geçen gün 38 yaşında olduğumu söylediğimde bir şey söylemediniz Ben sizi yaşta bulmuyorum. yoksa yaşlı görmek koşunuza mı gidiyor Hayır ne düşündüğünüzü merak etmiştim sadece bugün size ne iyi göstereceğimi biliyor musunuz söylemediniz ki Kanlıca'daki yalıyı zaten yaklaştık. Ne kadar güzel bir bahçe. Yalı da büyüleyici. Beğendiğinize çok sevindim. Yalının içini görmek ister misiniz? Ah evet. Yazları burada kalırım. Burası muhteşem, manzara nefis. Demek beğendiniz. Çok. Seni çok seviyorum Güngör. Demin bekçiye senin nişanlım olduğunu söyledim. Bana kızmazsın, değil mi? A ama değiliz ki. Şimdiye kadar hiçbir kadına bu kadar yakınlık duymadım, güvenmedim. Senin öylesine uyum sağlıyoruz ki. ...benimle evlenir misin? Cevap vermedin. Son zamanlardaki yakınlığını... ...yanlış yorumladım herhalde. Özür dilerim. Hayır, hayır. Neden sustun öyleyse? Sevinçten olacak. Beni sevebilir misin? Hem de pek çok. Seni istemek için ailene ne zaman geleyim... Ne zaman istersen. Şimdi. Zaman yitirmek istemiyorum. Evde olurlar mı? Annem genellikle evdedir. Babam da bu saatte evde olur. Gidelim mi? Evet. Ee, biliyorsunuz çok yalnızım ben. Ee, Hayatımın en büyük gününde bile yalnız gelmek zorunda kaldım buraya bakın. Evet biliyoruz ama siz de bizi anlayınız hazırlık yapmak istiyoruz. Bu konuyu ayrıca konuşuruz tabi belki de belki de sizlerin yükünü ben devralabilirim. Evlenme işinin bir an önce olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Güngör hayatımı birleştirmek istediğime olumlu cevap vermenizden cesaret alarak bir istekte daha olmak istiyorum, sizlerden. Bu gece nişanlanabilir miyiz? Aa, nasıl olur? Nasıl olur? Bu kadar o, hazırlıksız değil mi Ali? Evet haklıdır. Ben yüzükleri hazırlamıştım. Akşamda bir lokalde takarız. Evet, vallahi siz bilirsiniz oğlum. Biz gelemeyiz. Muratla siz gidiniz. Başka bir zamanda birlikte oluruz. Ah abimdir, ben açarım. Hoş geldin. Sana müjden var tahmin et Söyle bakalım yine neler yaptın Vedat'la nişanlanıyorum Ne zaman? Bu akşam ee, Ne var abi hasta mısın? Rengin soluk Hayır biraz yorgunum Abi Sen benim gerçek abimsin Benim en mutlu günümde bu ciddiyet niye? Beni adam yerine koymadın Nasıl ne zaman oldu bilmiyorum Karar verilmiş Ne demem bekliyorsun? Gelen kim yavrum? Ağabeyim E peki nerede? Odasına gitti Söylemedin mi? Söyledim Kızmış görünüyordu anlamadım Bir sıkıntısı vardır herhalde Yine de sen git konuş bakalım ne diyecek Peki anne Ne var abi söylesene Açık konuşmamı ister misin? Evet. O halde dinle. Herhalde onu hastanede tanıdığımı unutmamışsındır. Paranoya denilen hastalığın tedavisi yoktur. Paranoya hastalarını sağlıklı kişilerden ayırmak da zordur. Bunu sana hatırlatmak zorundayım. Vedat Bey'in hastalığı hakkında gerçek bilgilere sahip değiliz. Hastaneye uydurma raporla sokulmuş. Taburcu edilmesinin de aynı yolda olmadığı ne malum? Halinde hiç anormallik yok. Hastalık inişli çıkışlıdır. Dıştan kolay anlaşılmaz. Kibar anlayıştır. Yaşça senden insan. çok büyük. Para her şey demek değildir. Pişman olmanı istemiyorum. Parayla gösterişe sakın aldanma. Ben çocuk değilim abi. Bak bak seni çok severim. Güzelsin. Akıllısın. Genç biriyle evlenebilirsin. Fakülte bitmedi daha bu acelen niye? He? Cevap vermiyorsun. Haklıyım değil mi? Onu çok seviyorum. Yaşını bile. Ne kadar çok şey ısmarladın Yüzüklerimizi beğenecek misin? Harika Hem nişan yüzüklerimiz hem de tek taşlı olan Çok teşekkür ederim Uzat parmağını içeri Şimdi de sen kilit tak, ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Mutlu musun canım? Tahmin edemeyeceğim. Biraz bencillik olacak ama yalnız olduğumuza sevindim. Murat neden gelmedi? Odadan çıkıp bizi kutlamadı da üstelik. Çok yorgundu, kararımız da acele buldu sanırım. Sevgilim... ...hemen evlenmek istiyorum. Sensizliği, yalnızlığı yüklenemiyorum artık. Hemen mi? Evet, zaman yitirmeyelim, hadi. Annem hazırlanmak için zamana gerek var dedi. Bu konuyu babanla tekrar konuşmak isterim. Güçlerimizi birleştirebiliriz. Çalıştığın yer nerede? Sağlık ilaç fabrikası Levent'te. Eve giderken göstermiştim, hatırladın mı? Aa evet, evet, evet, sol koldaydı anne. Hani. Hmm, babam satış şefidir, daha önce sana söyledim sanırım. Yarın öğrenden sonra ikide kendisini görmeye gideceğimi söyler misin lütfen he? Tabii Tabi canım. Ee şey, bir şey sormak istiyorum, böyle giderse sınıfta kalacağım. Fakülteye devam ettiğim yok. Evlince devam etmeme izin verirsin değil mi? Okulu bitirmen şart mı? Ee, Murat abim insan başladığı işi bitirmelidir der. <gülüyor> Yine aramızda Murat. Peki bunu ileride konuşuruz olmaz mı? Efendim, bu hafta içinde evlenmek istiyoruz. Güngör'le dün kararlaştırdık. E, sizin de onaylayacağınızı umuyoruz. Evet, valla açık konuşayım. Ben de bu işin bir an evvel olmasını isterim tabii. E, yaşlıyım, hastayım. E, doktorum kalbimin güçsüz olduğunu söyledi. Ancak... ...kızımız henüz fakültede olduğu için pek hazırlık yapamadık bugüne kadar. Ani olarak da düğün dernek için... ona açık söyleyeyim pek mali gücümüz yok. Sorun değil evet. efendim sorun değil. Güçlerimizi birleştirebiliriz efendim. E, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, lütfen bakın e, bu, bu seffı kabul ediniz. Rica Aramızda mi? kalmasını rica etsem sizden... Ee, e, elbette, elbette, peki. Ben müsaadenizi isteyeceğim, işlerim var. Göderim, güle güle efendim. Güle güle. Görüşmek üzere. Evet... Demek bu çek... ...hamiline... ...on milyonluk. Hayırlısı olsun inşallah. Hemen evlenmeye karar vermişsin İyi düşün derim yine Adam hasta Yanılıyorsun Hep izliyorum anormal bir halini görmedim Hasta olsa anlamaz mıyım Daha önce de söyledim bunu Hastalık dışarıdan kolayca anlaşılmaz İstersen hocamla görüştüreyim seni Ne diyecek abi Belli olmayabilir demeyecek mi bu neyi değiştirecek? Her gün beraberiz. Hastaneye ihbarı yapanın halası olmayıp... ...birlikte yaşadığı kadın olması da sence önemli değil mi? Benden önce kiminle yaşadığı benim için önemli değil. Genç adam bu yaşa kadar hayatında birçok kadın olması anormal değil ben. Konuyu saptırma. Söylemek istediğim miras hikayesi doğru değil. Konu Vedat'ın yalan söylemesi. Kadını arıyorum, adresi birkaç kaç gün içinde elimde olacak. Gerçeği birlikte öğrenebiliriz, bana bir süre tanır lütfen. Bilmiyor gibi söylüyorsun. Perşembe günü düğün Davetiyeler dağıtıldı ne yapabilirim Tamam tamam tamam anlaşıldı Kusura bakma Eniştemle görüşmeliyim Sen kendini birinsizce ateşe atıyorsun Kararlıyım evleneceğim onunla Yok yere annemleri üzme Bizim aramıza da girme Ben içeri giriyorum Ne iyi ettim. benim de içim sıkılıyordu Ne oldu önemli bir şey mi var Aa, Yok biraz önce Bahçede abimle tartıştık Canım sıkıldı Peki konu nedir Benim için üzülüyor Vedat hasta diye tutturdum Bir bildiği vardır belki Böyle konuşma Allah aşkına Vedat hepimizden daha sağlıklı Aa, Bu neydi şekerim Anlaşılan çok seviyorsun onu Hı? Onsuz yaşayamam gibi geliyor bana Çıldırasıya seviyorum Aman ne güzel Bir de sen çıldır tamam olsun ha gör benim anladığım kadarıyla Murat seni seviyor. <gülüyor> ah Boşuna inat etme. Onun gözü senden başkasını görmüyor. Son günlerde çok değişti dikkat ettin mi? Adeta çöktü uyur gezer gibi. Hem biliyorsun Murat'a eskiden beri ilgi duyarım. Geçen gün arkadaşlık teklif ettim. Ne yaptı beğenirsin? Bilmem. <gülüyor> dalgın dalgın yüzüme baktı. Genç bir kızın hoşuna gidebilir miyim? Dedi. Gitti. Murat gerçekten iyidir İlgisi bana ise Tam sırasıdır Onunla ilgilen ne olur Ona yakınlık göster Murat'ın mutsuz olmasını istemem Hele benim yüzümden ah, Abi sen misin Geç içeri ne güzel bir gelin olmuşsun. Sana çok önemli bir olaydan söz edeceğim. Kaygılı görünüyorsun. Bugün Vedat'ın beraber yaşadığı kadını buldum. Adı Nimet. Tam düğün günümde niye yapıyorsun bana bunu? Güngör çok önemli. Vedat kadını çocuğundan kıskanmış. Çocuğu pencereden atarken yakalamışlar. Kıskançlık krizleri korkunçmuş. Hastaneye bu nedenle getirilmiş. On dakika sonra evleniyorum abi. Susar mısın artık? O kadın kıskançlığından uydurmuştur bütün bunları. Yapma Güngör lütfen aklını kullan. Nikahı ertele. Sen istemediğin için enişteme hiçbir şey söylemedim. Bir şey mi var? Murat Bey, sizin geldiğinizi görmedim. E, ee, <gülüyor> Güngör'le konuşuyordum. O size açıklar. Daha sonra nikah memurunu bekletemeyiz. Hadi sevgilim gidelim. Anneciğim, yavrum. Dört aydır evliyim. Bu aylar bana asır gibi geldi. Sizleri üzmemek için anlatmak istemedim olur mu yavrum? Vedat gün geçtikçe dayanılmaz oldu. Hay Allah! Evliliğimin ilk günleri bir dereceye kadar sakin geçti. E, arada sırada ufak kıskançlık olayları oluyordu ama... ...bana bir erkeğin eşini koruması gibi geliyor, e, gurur veriyordu. Gün geçtikçe kötüleşiyor, sorgu sualin sonu yok. Hizmetçilerin yanında bile bağırıyor. Evladım, evladım, daha önce niye anlatmadın bütün bunları? Sizleri üzmek istemedim. Geçer diye düşündüm ama geçeceğe benzemiyor. Olur mu yavrum? Her gün bir olay. Ahçı ile başcıvanla konuşamaz oldum. Ahçı'yı işten çıkarttı zaten. Halamın adamı o diyor. Ahçı ona tilki gibi bakıyormuş onu zehirleyecekmiş bana sordu ben de sen bilirsin Vay dedim Allah. Bu sefer de tabi işine gelir sen de onlarla birliktesin diye bağırdım Aman Rabbi! Geçen gece fırtına vardı bir sesle uyandım baktım Vedat elinde silahlı odanın içinde dolaşıyor Ne, ne var? <gülüyor> Ayak sesleri duydum Fırtına var sesler dışarıdan geliyor Ben duyuyorum sen dışarı çıkma, adamları çağır. <Gülüyor> Bak, etrafta kimseler yok dedi. Beni gördü, kastı herif! Halamın adamları, beni öldürmeye geldiler. Boşuna kendini üzüyorsun. Halan seni neden öldürtsün? <Gülüyor> Henüz hamile değilsin. Ne yok, anlamıyor musun? Hastanede işimi bitiremediler. Beni izliyorlar, biliyorum. O biraz sonra uyudu. Ben saatlerce düşündüm hay Allah. Sabah olunca da bir şey olmamış gibi davrandım. İsteyerek evlendin kızım. Belki zamanla geçer dayanmalısın yavrum. Geçen gün yalanın emektarı Emine Hanım'dan beni izlemesini... ...telefonlarımı dinlemesini isterken duydum. Allah Allah. Kadın şimdi bana düşman gibi bakıyor. Murat bana çok söyledi ama dinlemedim onu. Bakalım ne kadar sabredebileceğim. Demek ki Murat'ın bir bildiği varmış. Babanla benim de yanılgımız oldu varlıklı nazik rahat edersin diye düşündük yavrum. Murat'ı çok kıskanıyor. Onun için çok kötü şeyler söylüyor. İtin biriymiş. Hay Evlenmeden Allah. önce onunla ilgim varmış. Size bu yüzden yalnız göndermiyor. Anlattıkların çok kötü şeyler. Peki, peki boşan kızım, boşan. Her şeye rağmen onu seviyorum. Belki düzelir. Hay Biraz Allah. daha sabredeceğim. Biliyorum seni de çok of, üzdüm anne. Of. Ama kararsızım. Bütün olayları daha fazla saklayamadım. Şaşkın ve çaresizim. Anlıyorum ya. Nasılsın babacığım? Aha, sen misin yavrum? İyiyim, iyiyim, daha iyiyim. Teşekkür ederim. E, Vedat Bey'in geldiğinden haberi var? Hayır, eve haber bıraktım. Ararsa söyleyecekler. Güzel. Sen, sen nasılsın? Ev haliniz nasıl? Çok iyiyiz. Lütfen yorma kendini. Kız. Anneciğim siz Emine Hanım'a bir telefon eder misiniz? Vedat aradı mı acaba? Peki yavrum şimdi ederim. Ah. Görüyorsun ben iyiyim artık kızım. Sen bir an evvel evine git. Kocam merak etmesin. Annemden haber alalım da. Ah Vedat Bey eve dönmemiş, telefon da etmemiş. Merhaba. Enişteciğim, elektroği. Dinlenmen lazım. Sevindim. Geç oldu gitmeliyim. Abi sen beni götürür müsün? Ee, seninle gelmem doğru olur mu? Taksile gitsen. Yollar, ha yalnız gidemem. Arabayı yalının ilerisinde durdurursun. Nasıl istersen. Bu saate kadar bana haber vermeden nerelerdeydiniz hanımefendi? Eve üç kez telefon ettik. Emine hanım söylemedi mi? Babam kalp krizi geçirdi. Annem neredeydin? Kim getirdi seni? Kim mi? Anlamazlıktan gelmek gördüm arabadaki kimdi? Murat. Hava karardığından getirmesi için ben zorladım. Yalan! Beraber gidelim. Sor soruştur. Ama beni suçlama. <gülüyor> Annenle babam mı? Onlar mı seni ele verecekler? Topunuz birlik oldunuz bana karşı. Yeter artık! Babamın hastalığı beni kahrediyor. Bir de sen! Ben sokak kadını değilim. Seni sevmesem. Sevmek! <gülüyor> beni mi seviyorsun? Param mı ha? Fakir olsaydım yüzüme bakmazdın sen. Öyleyse boşanalım. Müşterek hiçbir şeyimiz kalmadı. Murat'la evlenmek için mi? Yağma yok. Bütün bunları sizin yanınıza bırakmayacağım. Nereye gidiyorsun? Anneme gidiyorum. Dayanamayacağım artık. Bir adım atamazsın. Bir adım atamazsın. Bir adım atamazsın. Bir adım atamazsın. Benim ismimi taşırken keyifince yaşayamazsın. Tahmin etmiştim. Güngör'le Murat'ın ilişkisi var. Param için beni öldürecekler. Murat'ın arabasıyla geldiğini benden sakladı. Çiftliğe gidip düşünmeliyim. Tertiplerinin ne olduğunu anlamalıyım. Murat'ı eve alırsa Emine Hanım görür. Güngör evde çalışanlara da yüz veriyor. Para da vermiştir. Anlaşılıyor. Birlik olup beni zehirleyecekler. Babası ilaç. ...fabrikasında çalışıyor. İstediklerini orada temin edebilirler. Lale ne yettin? Ah Bunu alıyordum. Kocan yok mu? Hayır çiftliğe gitti bir kaç gün kalacakmış Bu kadar süre ne yapacak Söylemedi Beraber gidelim dedim ama cevap vermedi Balkona çıkalım Aman ah, ne iyi olur Hava çok güzel gel canım Güngör bunu söylemek zor ama gördüğüm kadar mutsuz Ayrılmayı düşünmüyor musun Şimdilik hayır Sızlanıyorsun ama ayrılmak istemiyorsun Anlaşılır gibi değil canım Bazen olur Kalbin öyle mantığı var ki mantık anlamaz. Heh, bırak bu sözleri Pascal onu söyleyeli yüzyıllar geçmiş. Benim felsefeye aklım ermez. Üngör, Lütfen ayrıl ondan. Ayrılamam Lala. Ama neden? Seviyorum. Belki düzelir. Bazı günler o kadar yumuşak ki. Öylesine aciz görünüyor ki. <gülüyor> sevgisinden kuşkulanmam imkansız. Ne söylemem gerekli bilemiyorum ki. Murat'ı görüyor musun? Hı hı. Stajı bitti ev arıyor annesini getirecekmiş hı, Evet bana da söyledi Aranız nasıl? <gülüyor> Bildiğin gibi <gülüyor> ee, Şey bir emriniz var mı diye soracaktım ah, Affedersin taldım. Lale ne içersin? Sade kahve canım dönünce görürler günlerini onlar. Seni çok özledim. Çiftlikte işlerin bitti mi? Beni de götürseydin keşke. Burada çok sıkıldım. Babana gittin mi? Hayır canım. Anne babamın durumunu her gün bildirdi. Henüz yataktan kalkmadı. Bak yarın babanı yoklayalım. İster misin? Sahi mi hayatım beni mutlu ettin. Seni nasıl sevdiğimi bilemez. Akşam Murat'ı ara, babanın durumunu bilirsin bize. Ee, şimdi benim çıkmam gerekiyor yavrucum. Hoşça kal canım. Akşama görüşürüz. Güle güle. Geldi yine Vedat da biraz önce çıktı Evet arabasını uzaktan gördüm Bursa'dan sana kart attım canım aldın mı? Aa evet teşekkür ederim Gel oturalım Hı -hı. şöyle Eee anlat bakalım Beyimiz çiftlikten dönmüş Nasıl durum aynı mı? Hayır eski Vedat oldu Sevecen yumuşak O kadar mutluyum ki anlatamam Yarın babamı yoklamaya gideceğiz Murat babamın durumunu sık sık sana bildirsin diyor Ne diyeyim hem şaşırdım hem sevindim İnşallah sen haklı çıkarsın Yarın babamı görmeye gidiyoruz değil mi E tabi öyle konuştuk ya Alo Ah sen misin abi Çok sevindim teşekkür ederim Ah Güngör ya benim midemde bir ekşime var Sor bakalım Murat'a nereden telefon ediyor Evden mi ha, Abi nereden telefon ediyorsun Taksim'den mi? İyi e, midem için bana bir ilaç alıp gelebilir mi sor bakalım Abi Vedat'ın midesinde ekşime varmış Bir ilaç alıp gelebilir misin? Heh, tamam o halde gelince konuşuruz Bekliyoruz Hemen getiriyor Geçmiş olsun Sağ ol önemli değil ara sıra olur bu İlaca bir iki gün devam edince geçer e, Şişeyi açıp bana bir tane verir misin? <gülüyor> Ambalajı farklı ya, Evet değil mi? Ekşimelere iyi gelir Şişesi de farklı bunun İçi önemli İhtar edilenlerde aynı takip Vedat bey isterseniz sizi muayen edeyim Yok yok yok Hep olur bu önemli değil Ben müsaade rica etsem Malum ...eniştemi ihmal etmek istemiyorum. E, yarın Vedat'la yoklamaya geleceğiz. Selam söyle. E, benim de hürmetlerimi millet lütfen. Söylerim. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle. Hey. Güngör... İlacı komodinin gözüne koy... ...gece tekrar ederse... ...senin taraftan alman kolay olur. Peki canım. Şimdi nasılsın? İyiyim iyiyim. Seni boşuna telaşlandırdım. Sadece ekşime var canım. Ah, sevgilim telefonu fişten çıkar Adamlara da söyle çekilsinler Baş başa sakin bir gece geçirmek istiyorum seninle Peki canım hemen Şş, Güngör Şş, Uyudun mu? Güzel Uyummuş bu iyi. Şimdi usulca şu ilacı alayım. Mendil nerede? Tamam. Şedeki parmak isterip bozulmasın. Evet, şimdi yavaşça çalışma odasına. İşte zehir şurada, şişedeki ilacı tuvalete yerine zehir. Şimdi sıra şişenin saklanmasında, şöminenin bacası. içine sehir Maalesef efendim, başınız sağ olsun. Hanımefendi, hanımefendi bayıldı. Çabuk, hemen yardım edin. Şu kanepeye yatıralım. Lütfen ayaklarından tutar mısınız? Telefon nerede? Benim polise haber vermem gerek. Önce telefonu fişe takayım. Akşam hanımefendi fişten çıkarmış. Rehber lazımsa köşedeki komodinin üstünde. Ne oldu ona? Dün akşam o kadar iyiydi ki. Zannederim zehirlenmiş. Otopside anlaşılır, ben gerekli yerlere haber verdim, intihar olabilir. Akşam midem ekşiyor diyordu, sadece mide ilacı aldı, anlamıyorum mideden yapsın. <gülüyor> Güzel bir nedeni var mıydı kocanız neden intihar etti dersiniz hanımefendi Bilmiyorum son günlerde çok mutlu görünüyordu. Vedat Bey'in ayrı bir çalışma odası var mı Evet kilitli neden eşim öyle isterdi kilitli tutardı odada araştırma yapmalıyız lütfen anahtarı bulunuz olur efendim elbiselerinin cebine bakayım Efendi öldürüldü savcı bey. Kim öldürdü? Karısı. Dün akşam kuzeni Murat bey geldi. İlaç getirdi onu içirdiler. Hanım bize erken yatabileceğimizi söyledi. Telefonda fişten çıkarmış. Doktor bey de gördü. Bey uzun süredir onlardan şüphe ediyordu. Benim izlememi istemişti. Güngör hanım. Vedat bey akşam ilaç aldı mı? İlaç? Aa, evet midesinde ekşime vardı gidermek için aldı. İlaç nerede? Yatak odasında komodinde. Ee, bakarız. E, önce... Önce çalışma odasını araştıralım. Oğlum sen de bak. E, burada... Burada bir günlük var. Evet günlük. E, bakalım neler yazıyor. Hmm. E, anlaşılıyor anlaşılıyor. Oğlum... ...bugünlüğü bir zarfa koy. E, ...önemli bir delil olabilir. Bir şey mi var? Maktul günlük tutmuş, bazı şeyleri aydınlatıyor tabii. Şimdi, şimdi ilaç şişesini gösterin bana. Ben alayım. Dün gece buraya koymuştum, nerede olabilir? Belki içmek için Vedat almıştır. Evi aramamız gerek. Tabii arayabilirsiniz, Şey, oğlum... ...şişe burada. Ben koymadım, bacaya neden koyayım? E, düşüneceğiz efendim, düşüneceğiz. E, aldığı ilaç bu muydu? Evet, mide ilacı. Evet, üzerinde öyle yazıyor. E, oğlum bunu da zarfa koy. Ayrıca, he, şunu, şu kadehi de. Telefon etmem gerek benim. E, alo, e, ölüm şüpheli görüldü. Cesedi morga kaldıracağız, arabayı hemen gönderin. Adresi biliyorsunuz, tamam tamam, acele ediniz. Hepiniz hazırlanın, savcılığa kadar geleceksiniz. Beni neden götürüyorsunuz? E, i̇fadenizi almamız gerekecek. Senin birinci sayfasında hem de. Üçüncü sorgu hakimliği maktulün karısı Güngör Mete ile aşığı... ...doktor Murat hakkında lüzumu muhakeme kararı aldı. Uf, gazetelerde yani Murat'a hemen Güngör'ün aşığı verdiler. Güngör Mete'nin babası Kemal Tezin suçlulara zehir temininde yardımcı olduğuna dair... ...iddia sabit olmadığından onun hakkında meni muhakeme kararı verildi. Davaya birinci Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak. Duruşma önümüzdeki Pazartesi günü Güngör Gün Mete ve Murat Gün. Ayağa kalkınız. İddianameyi dinlediniz. İntihar süsü vererek Vedat Mete'yi öldürdüğünüz iddia ediliyor. Cevabınız nedir? Ben öldürmedim. Hiçbir şeyden haberim yok. Suçlamayı reddediyorum. Ona sadece mide ekşimesine iyi gelen bir ilaç verdim. O halde kim zehirledi? Kendisi almış olabilir. Davranışlarıyla her zaman beni şaşırtırdı. Başka bir şey düşünemiyorum. Mide ilacını ne zaman verdiniz? Akşam yemeğinden önce. Yemekten sonra saatlerce oturduk. Hiçbir şey yoktu. Mutlu görünüyordu. Midesindeki ekşimede geçmişti. İntihar edecek insan mutlu görünür mü? Bak hizmetçilere erken yatabileceklerini söylemişsin. Ayrıca telefonda fişten çekmişsin. Bunlara ne diyeceksin? Eşim öyle istedi. Başımızı dinleyelim dedi. İlaç kesini neden sakladın? Ben saklamadım. Komedi'nin çekmecesine koymuştum. Başka diyeceksin? Kocamı ben öldürmedim. Doktor Murat siz anlatın şimdi. Bakın benden mide ekşimesi için ilaç istemişti. Ben de getirdim. Yemekten önce de ayrıldım. Peki ilaç kesi üzerinde ikinizin parmak izleri var. Maktulün parmak izine rastlanmadı. Bilmiyorum. Vedat Bey şişeden ilaç vermemi istedi. Güngör de ambilajına bakmak için elini aldı. Güngör Hanım'la sık buluşur muydunuz? Hayır. Telefon? Çok seyrek. Neden? Vedat Bey ruh hastasıydı. Ayrıca çok kıskançtı. Kendisiyle Akıl Hastanesi'nde tanışmıştın. Hepsi bu kadar. Ama dosyasındaki raporlar temiz. Demek ki iyi olmuş ve çıkmış. Durum sağlıklı olduğunu gösteriyor. Oturunuz. İddia makamının isyeyi üzerine... ...şahitlerin ve savunma avukatlarının dinlenmesine... ...tutukluluk halinizin devamına... ...duruşmanın 27 Ağustos saat 9'da yapılmasına karar verildi. İddia makamının mahkememizin sunduğu deliller, şahitlerin beyanları, savunma avukatlarının mahkememizi ikna edecek deliller sunamamaları sonucu alınan kararı bildiriyorum. Muciz sebepli karar sonradan yazılmak üzere Vedat Meti'yi intihar sözü vererek ve tasarlayarak öldürdükleri sabit olan her iki sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 455. maddesi gereğince ölüm cezalarına çarptırılmalarına temizi kabil olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. Sayın başkanım, sayın, sayın başkanım. Sayın başkanım, bizatihen kapıda yaşlı bir hanım var. Sizi görmek istiyor. Davayla doğrudan ilgiliymiş efendim. Buyurun hanımefendi, siz dinliyoruz. Ben Vedat'ın halasıyım. Usule aykırı hareket ettim herhalde ama ancak gelebildim. Ne söylemek istiyorsunuz? Soruşturma sırasında biliyorsunuz çiftlik evinde de araştırma yapılmıştı. O sırada Yakın akrabası olarak ben de oradaydım. Dağlan eşyaları toplamak için dün çiftliğe gittim. Kitapları yerleştirirken gözüme bir zarf ilişti. Zarfın üzeri yazılı değildi. Açıp okudum. Bu gençler suçsuz başkanım. Vedat gerçekten intihar etmiş. İstediği bu gençlerin başını yakmakmış. Verin o mektubu. Buyurun. Katip Bey... ...lütfen okuyun. Bu mektup... ...kimin eline geçecek bilmiyorum. Okuyan kim olursa olsun... ...mektup ortaya çıktığında... ...ben ölmüş... ...Güngör ve Murat asılmış olacaklar. Onlar beni öldürüp... ...mirasıma konmak istiyorlar. Kendimi korumam mümkün değil... Onun için intihara karar verdim. Her şeyi ona göre hazırladım. Mide, ilacı, bahane. Üzerinde el izleri olacak şişeye zehiri ben koyacağım. Emine Hanım'ın ve onlara hazırladığım oyun... ...beni öldürmek isteyenleri ölümek gönderecek. İmzanın Maktul Vedat Mete'ye ait olup olmadığı incelensin. Ben onun yazısını da, imzasını da tanırım. Maktul Vedat Mete'nin güncesiyle öteki deliller arasında karşılaştırma yapılsın. Celseye 30 dakika ara veriyorum. yazı karşılaştırması iddia makamınca yapılmıştır. Güngör Mete, Murat Gün, ayağa kalkınız. Maktule ait mektubun ortaya çıkması ile susuz olduğunuz anlaşılmış... ...bir adli hatanın da yapılması önlenmiştir. Mahkeme heyetimiz... ...her ikinizin de beraatine... ...oy birliğiyle karar vermiştir. Yaşasın. Geçmiş olsun. İkinize de geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok kötü günler geçirdiniz. Daha doğrusu hepimiz geçirdik. Mutluluk sizin artık. Murat, Yunöre iyi bak. Onu kendi haline bırakma bir daha olur mu? <Gülüyor> ki Zarf adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Jale Güven. Yöneten Işık Yenersu. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Güngör, Ayşe Günşiray, Murat, Hazım Körmükçü.